Nikahım kıyıldığı zaman ben cünüptüm. Acaba dini nikahım geçerli mi demiş. Yani e, şimdi nikahta e, nedir? İcab ve kabul, e, aleniyet, e, ilan bunlar var mı? E, varsa ki herhalde önce resmi de nikah da yapılmış değil mi? Tabii tabii. Resmi nikah da yapılmış. Resmi nikahta da şahitler var, var. Efendim e, icab, kabul bu e, bayanı kendinize eş olarak, hanım olarak aldınız mı? Zevce veya kadına soruldu. Bu beyi zevç, eş, koca olarak kabul ettiniz mi? Ettim. Beyan ettiniz. icap ve kabul var. Bitmiş mi? Şahitler var. Dolayısıyla e, nikaha geçerlidir. Hiçbir sakıncası yok. Din nikah boyutu için dua kısmıdır. E, yani burada e, kişi velev ki günüp e, bile olsa Nikahı geçelidir, tereddüt etmesin inşallah.